Zeylülhabbe Arkadaş şu müşevveş eserlerim ile büyük bir şeyin etrafını kazıyorum ama bilmiyorum keşfedebildim mi veya hut sonra inkişaf edecektir veya hut bilahere zuhur edecek keşfine yol açıp gösteriyorum La havle ve la kuvvete illa billah Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve nasir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام بعدد قطرات الأمطار وأمواج البحار وثمرات الأشجار بنكوس الأزهار بنغامات الأطيار بلمعات الأنوار والشكر له على كل من نعمه في الأطبار بعدد كل نعمه fil edvar, ve salatu ve selamu ala seyyidil ebrar, vel Muhammedin muhammedinil muhtar, ve ala alihil et'ar, ve ashabihi nucumil hidaye, ve envar, mâ dâmel leylu ve annehâr. İylem eyyühelazîz! Misafir olan bir kimse, seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur. Kezalik Allah'ın yolunda sülük eden zat. Çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran galat ve yanlış hareket eder. Mesela, bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda bin terennümünü, güzel sadasını işitir. Eğer o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip Andelip'ten kişnemeyi talep ederse, kendi nefsiyle mugalata etmiş olur. İ'lem Eyyü'l-Aziz! Dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri, dünya aynesinde temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel mazinin aynesidir. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılâb ettiğinde, suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynesine. Tarihe insanların zihinlerine vedia ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsellerini ve fotoğraflarını havi büyük bir ayneyi yolunda bulan bir adam, ciyetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltikat etmek için çalışmayıp da o aynenin içindeki timsaller ile uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman eyvah ne ediyorum bunlar şarap değil seraptır bunlar ile uğraşmak az değil azaptır der arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar. İlem eyhelaziz Kur'an-ı mucizül beyanın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller. 1. Tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. 2. Esma-i Husna'nın tenasüp ve iktizası üzerine hakayık-i i ilahiyedeki müvazeneyi müraat etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı, kemal müvazene ile cem etmesidir. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi melekût cihetine geçen evliya vesaire büyüklerin netayici fikirlerinde de bulunamamıştır ve eşyanın bâtınında dalmış olan yun, ve alemi gayba nüfuz eden ruhaniyun dahi Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mukayyet olduğundan hakikatı mutlakayı ihata edemez. Bunlar ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasübü bozup müvazeneyi ihlal ediyorlar. Mesela Envar Cevahiri Habi zinetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar.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 ve hâkeza her birisi definenin esas müştemilatı, kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevait ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle müvazene kayıp ve tenasüp zail olur. Sonra meselenin hakikatını keşf ve izah için tevilat ve tekellüfata başlarlar. Hatta definenin inkarına bile zehab eden olur. Evet, sünnet-i seniyye ile müvazene yapılmazdan evvel Hemen meşhudatına itimat eden işrakiyün ile mutasavvifenin eserlerini teemmül eden zâtlar, şu söylediğime hak verir. Bilâ tereddüt kabul ederler. Arkadaş, Kur'an da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan, defineyi tamamîle ihata ile görmüştür. Ve hakikata uygun bir tarzda tenasüp ve müvazeneye riayet ederek, Kemali intizam ve ittira dile hakikatı izhar etmiştir. Arkadaş, nev-i beşerde enva-en dalalete düşen fırkaların sebebi dalaletleri imamlarının kusurudur. Evet, imamları bâtından bahsetmişlerse de meşhudatlarına itimat ve iktifa ederek esnai i tarik'ten dönmüşlerdir ve hafaz ta şey'en ve gabet anke eşya kavline masada olmuşlardır. İlem eyühel aziz Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Mabdei hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor. Binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, neyle müstehak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü bukuğa gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuka gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Vücut mes'uldür, adem ise mes'ul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. İlem eyhelaziz, insanı havalandırıp baş aşağı felakete atan şöyle bir hal var. İstihkak nazara alınmayarak Hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır ve kuvvetine, kıymetine bakılmayarak küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayri insani haller insanı insaniyetten düşürür, ya zulme veya kizbe sevk eder. Mesela bir fırka askerin mümessili bir nefer bütün askerlik umurunu bilmek veya bir katre sudaki timsalinden şemsin azametini göstermek talebinde bulunmak en yüksek bir insafsızlıktır. Çünkü vasıf ile ittisaf arasında fark vardır. Mesela katredeki timsal Şems'in evsafını gösterir ama o evsaf ile muttasıf olamaz. İlem eyühel vücut vücud nevinde tezahhum yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahnesinde ihtima eder, birleşirler. Mesela gece zamanı duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit Alemi misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri odaları göreceksin. Sâniyen, odada otururken, Kemal suhultle o misali odalarda her çeşit tebdil tahhir tasarruf edebilirsin. Salisen, odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır, çünkü o misali misallerin kayyumu odur. Rabian, bu maddi vücudun bir habbesi, bir parçası o misali vücudun bir alemini içine alabilir. Bu dört hüküm vacib ile alemi i mümkünat arasında da cari'dir. Çünkü mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Vacibin emriyle vücud-u hariciyeye girer, sabit ve müstekar kalır. Demek mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücud-u olmadığı gibi Vehmi veya zail bir zıl de değildir, ancak vacibül vücudun icadı ile bir vücuttur.